Bismillahir je Rahman, je Rahim, je Kulluhu, je Allah, Samad, LAm yAlid wa lAm yulad, wa lAm lahu ahad. 112. Sura İhlas samimi olmak dine iştenlikle bağlanmak esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelmektedir Mekke'de inmiştir dört ayettir İslam'ın tevhid akidesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir Bismillahirrahmanirrahim de ki o Allah birdir, Allah samettir. O doğmamıştır ve doğurmamıştır. Onun hiçbir dengi de yoktur. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.